Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamde lillah, nahmeduhu ve nesta'inuhu <imlediğiniz> ve nestağfiruh. Na'uzu billahi min şururi <teşekkür> enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadi leh. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike lah. ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Amma ba'd. Değerli arkadaşlar, Riyadu's Salihin adlı hadis kitabımızı okumaya devam ediyoruz. En son kalmış olduğumuz bahis, açlığın fazileti bahsi, yemek, içecek ve giysilerde az olanla yetinmenin fazileti bahsini, ile alakalı hadisleri, ayetleri okumaya başlamış idik. Bugün 12. hadisten devam edeceğiz Allah nasip ederse. 12. hadis Ebu Hurayra hadisi. Ebu Hureyre radıyallahu anh, biliyorsunuz Ashab-ı Suffe'den, Ashab-ı Suffe denilen kimseler Medine'ye gelmiş, kalacakları evi yok, beraber yaşadık, yaşadıkları ailesi yok. Bu sebeple Mescid-i Nebevi'de kendilerine alan, kendilerine ayrılan bölümde yaşayan, Galiba yoksul insanlar, elim talep eden insanlar. Ebu Hurayra radıyallahu anh da onlardan bir tanesi onların faziletini biliyoruz ve onların nelere karşı hangi musibetlere karşı yoksaydıklarını de bu bapta zikredilen hadiste tekrardan öğreneceğiz, göreceğiz. Diyor ki Ebu Hurayra radıyallahu anh Vallahi lillahi ilahe illahu in kuntu laa'temidu bi kibti ala'l ard min el diyor açlıktan dolayı ben ne yapardım? Ciğerimin üstüne yani yere düşerdim. Kendimi yere dayardım, yere yaslardım diyor. Ve kuntu laşuddu'l hacra ala batni min Açlık sebebiyle karnıma ne yapardım? Taş bağlardım diyor. Midesine baskı yapsın diye, öyle karın ağrısını dindirsin diye karnıma diyor taş bağlardım. Ve Allah'ın izniyle, ben de onun yolunda yürüyorum. Ve Artık açlık öyle bir safhaya ulaşmış ki, Ve Allah'ın izniyle, ben de onun yolunda yürüyorum. Ve Allah'ın izniyle, ben Ve diğer ashabın girdiği çıktığı yere ne yaptım? Ve Allah'ın izniyle, ben de onun yolunda Ve Allah'ın izniyle, Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımdan geçti. Beni görünce diyor şöyle bir tebessüm etti. Aleyhissalatü vesselam böyle bir tebessüm ediyor. Ve arafe ma fi vecihi ve ma fi nefsi. Aleyhissalatü vesselam. bu diyor ki bende olanı, yüzümde olanı okudu, anladı. Yani açlık. Açlık onu kapıya çıkarmış. Yemek istiyor. O sebeple utandığından dolayı da bir şeyler söyleyemiyor. Aleyhisselatü Vesselam onun halini anlıyor. ثُمَّ قَالِ ey Ebahir. اَبَاهِرُ Aleyhisselatü Vesselam böyle isimleri kısaltırmış, tasvir edermiş, küsültürmüş karşısındaki insanla e, latifeleşmek için. Mesela hanımı Ayşe'ye diyor ki, Ya Aiş, Ebahır, ey kedi babası diyor. لَبَيْكَ يَا رَسُولَ diyor Ebu Hureyre. Buyur ey Allah'ın Resulü. قال اِلْحَقُ Diyor. Beni takip et. فَمَضَا فَتَّبَعْتُهُ Aleyhisselatü Vesselam diyor yürüdü. Ben de diyor peşinden ona takıldım. Onunla beraber yürüdüm. فَدَقَلَ فَاسْتَذَنَا فَاَذِنَا لِي Aleyhisselatü Vesselam bir yere girdi. Ve izin istedi. Benim için diyor. فَاَذِنَا لِي فَاَذِنَا لِي ''Bana da diyor izin verdi, ben de girdim.'' ''Fedekaltu fevecede lebenen fi qadahin.'' ''Bir kasede, bir bardakta süt buldu Aleyhisselatü Vesselam girdiği yerde.'' ''Bir bardak süt var.'' ''Fekal min en hazel lebenu?'' ''Soruyor Aleyhisselatü Vesselam, bu süt nereden geldi?'' Yani sadaka da olur, hediye de olur. Sadaka ise biliyorsunuz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne yapmıyor?'' Almıyor. Sadaka peygamberler almaz. Diyorlar ki aley aleyhissalatu vesselama aleyhissalatu fulane aleyhissalatu vesselama diyor ki falanca ya da falanca zat bayan bunu getirdi sana hediye etti. Aleyhissalatu vesselam hediye olduğunu öğrenince diyor ki Ebu Hureyre'ye aleykümselam Ey diyor Ebahır Ebu Hureyre'ye diyor ki Ey Ebahır Ebu Hureyre yine Ya Resulallah قال الحق الى اهل الصفه فدعهم لي diyor git diyor ashabu sufaya git ve onların hepsini buraya çağır yani 50'nin üzerinde 70'in üzerinde insan bir bardak ne var süt var yani Ebu Hureyre da sonra gelecek içinden geçiriyor yani Aleyhissalatu vesselam diye benim durumumu biliyor ne haldeyim yara çökmüşüm, yere çökmüşüm yara yığılmışım Yüzümü okumuş. Onları niye yani çağırıyor? Burada çünkü nefis insan karnını doyurmak istiyor. Mide ağrıyor, taş bağlımış. Qale <gâle> ve ehlüs suffe azyafu'l-islam. Ebu Hurere diyor ki, ehlüs suffe olan kimseler kimlerdir? Azyafu'l-islam, İslam dininin misafirleri, Medine'nin misafirleri. La ya'vuna ala ehlin ve malin ve la ahad. Ne ailesi olan, ne yakını olan, ne de malı mülkü parası olan insanlardır. وكان اذا اتت صدقه بعث بها اليهم peygamberimize sadaka geldiğinde diyor Ebu Horayra o sadakayı peygamberimiz kime gönderirdi Sabusufeye gönderirdi. Ve <gülüyor> lam yatanawal minha şey. O sadakadan hiçbir şey almazdı kendine. Ve iza atathu hediye ersal ilehim asaba minha ve esrakhum fiha. Peygambere gelen hediye ise peygamber kendilerin kendisini de onlara ortak ederek, kendisine bir pay ayırarak ne yapardı? Geri kalan o hediyenin diğer kısmını da Ashab-ı Suffe'ye gönderirdi diyor. Diyor ki Ebu Hureyre, فَسَاَنِي ذلك. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Ey Ebu Hureyre, Ya Ebâhir, git Ashab-ı Suffe'yi çağır demesi diyor, hoşuma gitmedi. فَقُلْتُ وَمَا هَذَا الْلَبَنُ ف۪ي أَحْلُ السُّفَّ Dedim ki diyor, yani bu, bir bardak süt Ehl-i Sufya'nın neyine yetecek? Kuntu ahakka en usibe min hâzel Diyor, kendimi daha haklı görüyordum bu sütü içme konusunda. Bu sütü içerek vücuduma güç kuvvet sağlayacaktı. Bakın yani arzuladığı, içmek istediği, yemek istediği şey bir bardak su, süt. Yani ortada velime, etli, pilavlı yemek yok. Kıskandığı, kendi nefsi için önce istediği şey o bir bardak süt. فَاِذَا جَعُوا وَاَمَرَن۪ي فَكُونْتُ ana اُعْتِيهِمْ Diyor ki, geldikleri zamanda diyor, onlara diyor, ikram edecek yine ben olacağım. Yani Ebu Hurayla aç, gidip Ashab-ı çağırıyor. Ve ashab Suf'a geldiğinde de onlara sütü ikram edecek olan yine kim? Hmm. Ebu Hurayra. Bu da neyi gösteriyor? Evet. Sâkil kavmî âhiruhum. Bir kavme. Bir kavme ikram eden, içecek ikram eden ne yapar? En son içer. <gülüyor> Ve mâ asâ en yablugani min hâzel leben. Diyor ki Ebu Hurayra. Bu sütün neyi kalacak ki bana diyor. Yani işte biliyor musunuz? Şurada şimdi siz burada 20'ye yakın, 30'a yakın insansınız. Bir bardak şu suyu Hepinizi davet etsek, ortak olarak isteyelsek herkes der ki ya Allah yani. Değil mi? "Olen yekun min taatillah ve taat rasulih budd." diyor ki Ebu Hurayra ama diyor Allah'a ve Rasulüne itaatten başka bir seçenek yok. İtaat edecek. Bakın yani aklı, mantığı neyi gösteriyor ona Ebu Hurayra'ya? Bu sütün yetmeyeceğini. Ama Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona ne emrediyor? Başka bir şey emrediyor. Diyor ki, o zaman diyor, o zaman itaat etmeden başka bir şey yok. İtaat etmeden başka yolumuz yok. Çünkü Allah ﷻ ne diyor? Ma kana li mu'minin, wa la li mu'minatın, ıdaqadallah wa rasulu Emran an ykunu lhomul khiyaratu min Ne bir mümin, erkek, ne de bir mümine kadın için Allah ya da Rasulü emrettiği zaman, o konuda mümin ve mümine kimse için bir seçenek yoktur. Bitti. Bu süt de olabilir. Bu namaz kılarken peygamberin seni çağırması da olabilir. Biliyorsunuz meşhur kıssada olduğu gibi. Sahabe namaza duruyor. Peygamber'i çağırıyor. Gel. Yine itaat edeceksin. Namazı bozup yine itaat edeceksin. Peygamber'e itaat böyle bir şey. Ama şimdi bakın Müslümanım diyen insanlara. Yani Peygamber aleyhisselatü vesselam neyi emretmiş, neyi yasaklamışsa insanların onun tam tersini yaptığını görüyorsunuz. Fa etay tuhun fedavtuhun gittim onlar yanına davet ettim. Sonra diyor geldiler, izin al istediler kapıdan. Fa <gülüyor> edinelehun peygamberimiz onlara izin verdi ve akadu mecalesi min diyor herkes evdeki odadaki yere kendi yerine oturdu. Herkes yerine aldı. Peygamberimiz diyor ki ya abahir kullu lebeke ya Rasulallah diyor Ey abahir, diyor ki, vesselam, Ebu diyor ki ya Rasulallah. "Köle, bu bu bardağı ve onlara dağıt ver. Köle, bu bardağı aldı diyor bu bardağı aldı ve bu bardağı aldı ve onlara davet ver. Köle, bu bardağı aldı ve bu bardağı diyor bu bardağı diyor adama gidip veriyordum adam içiyor içiyor içiyor içiyor ve ki davet sonra bana geri veriyor bardağı ben de bardağı alıyorum, de veriyorum. O da aynı şekilde içiyor, içiyor, içiyor. Düşünsenize aç insanlar. Yani yazın susadığınızı kendinizi şöyle bir kez edin. Ne yapıyorsunuz? Aşırı susayınca 50 kuruşluk suyu alıyorsunuz. Bir dikişte bitiriyorsunuz onu değil mi? Böyle aniden bitiyor. Sonra bakıyorsunuz ki dibinde böyle birkaç damla kalmış. Şimdi bardak gelmiş, insan içiyor, içiyor, içiyor, içiyor. O geri veriyor Ebuhureyre'ye. Ebuhureyre başkasına veriyor. O da aynı bardaktan devam ediyor içmeye. Yani merak Diyor ki: "ثم يرد عليه القدر فاعطاه الرجل فاشرب حتى يرو ثم يرد عليه القدر حتى sallallahu aleyhi ve sellem." Ta ki diyor, bütün diyor, gelenler içti. Herkes doydu. En son diyor, Sıra Kime geldi? Peygambere geldi, Aleyhissalatu vesselam'a geldi. "وقد روى وقد روى القوم كلهم فأخذ القدر فوضعه على يده فنظر إلي Diyor ki peygamberimiz şeyi aldı, bardağı aldı diyor eline. Sonra diyor kafasını kaldırdı bana baktı ve güldü. Faqale Ebahir. <gülüyor> yine bana dedi ki ey Ebahir. Lebbeyke ya Rasulullah. Ebu Hureyre de diyor ki buyur ey Allah'ın Resulü. Hala <gülüyor> baki tu ana ve Diyor ki ben ve sen kaldık. Yani ikimiz kaldık. Herkes içti, herkes doydu. Kultu sadakta ya Resulallah. Ebu Hureyye diyor ki, evet doğru söylüyorsun ey Allah'ın Resulü. Kale, okud feşrab. Otur ve sen iç. Peygamberimiz Ebu Hureyye diyor ki, otur ve iç. Fekaattu <gülüyor> feşeribtu. Ebu Hureyye diyor, oturdum, içtim. Fekaale <gülüyor> işrab. Peygamberimiz diyor ki, Devam et, iç. Feşeribtu. Fema zâle yekûlû. ''İşrab Hatta kultu la vellezî ve Diyor ben her defasında içtikçe peygamber ne diyor Ebu Hureyre? iç, iç, iç, iç, iç, ta ki diyor peygambere dedim ki seni hak ile gönderen Allah'a yemin olsun ki gidecek yer yok, tıkandım.'' Ebu Hureyre o kadar şişiyor, o kadar doyuyor. Diyor ki artık gitmiyor. Tıkandım diyor yani. Kâle fe <erini> Diyor ki peygamber aleyhisselatü vesselam Ebu Hurari, Bana şu bardağı ver bakayım bir göster. Fe <gülüyor> ataytuğul Diyor bardağı peygambere verdim. Fe <gülüyor> hamidallah. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam kulluğunun ifadesi olarak kul, abd. Allah hemen ne yapıyor? Hamd ediyor. Allah'ı övüleceği mükemmel sıfatlarıyla birlikte övüyor. Ve semme bismillah diyor ve şeribel fadlete ve geri kalan sütü de kendisi içiyor. Bakın. Yani insanın tevekkülü allah Teala'ya böyle olunca öyle allah Teala mucizeler, kerametler veriyor ki insanlara bir bardaktan bütün kavim ne yapabiliyor? Karnını doyurabiliyor. Diğer bir hadiste olduğu gibi sizler Allah hakkıyla tevekkül etseydiniz aç çıkan kuş sabahları aç çıkan kuşlar gibi çıkar tok olarak dönerdiniz diyor Tevekkül çok önemli. Buradan da anlıyoruz ki sahabeler ve Peygamber Vesselam'ın yaşamış olduğu o dönem öyle bir dönem ki azlık var. Yokluk var, kıtlık var. Allah Teala'nın o topluluğa, o kavme göndermiş olduğu neler var, ikramlar var. Öyle ikramlar ki bugün bir bardak süt diyoruz biz bakın. Çünkü öyle bir bolluğun içinde yaşıyoruz ki bugün bir bardak süt bizim için yani çok basit bir şey. Ama yeri geldiğinde bugün bu çağda bile, bu dünyada bile öyle coğrafyalarda yaşayan insanlar var ki inanın o bardaktaki süte muhtaçlar. Taburda önemli olan Müslümanın üzerinde bulunmuş olduğu nimetlere hamd etmesi, Allah'ın kendisine vermiş olduğu nimetlerle azmaması, bu nimetlerin onu azdırarak, haddi açtırarak haramlara karşı daha da cesur davranmaması gerekiyor. Müslüman şöyle davranmalı. Evet. Az da olsa garantisi budur, helali budur. Şüpheden uzak olan budur. Ben bununla iktifa etmeliyim. 13. hadis yine Ebu Hurayra hadisi. Diyor ki Ebu Hurayra, "Laqad ra'aytuni ve inni la'ahiru fima beyne minber-i Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem ila hucrat-i Aişe Mağşiyen aleyye. Diyor ki Ebu Huray'a öyle olurdu ki, öyle günler gelirdi ki ben Peygamber aleyhissalatü vesselamın minberi ve Ayşe'nin odası arasında bazen diyor ba düşüp bayılıp kalırdım. Bakın açlıktan düşüp bayılıyor Ebu Huray'a. Yani insanın ne hale geldiğini düşünüyor. Açlıktan. Feci'ul <gülüyor> ca'i diyor oradan geçen, oradan Uğrayan bir insan beni bu halde gördüğünde feyada'u riclehu ala unuqi Ayağıyla neyime basardı diyor boynuma ve yara enni mecnun Beni ne zannederdi? Cinlenmiş Daha O zamandan bu cin tedavisi var. Cinlenmiş adamın boynuna basıyorlar demek ki böyle. Cin çıkarmak için bastırıyorlar. Adam da zannediyor ki Ebu Hurayra'ya ne oldu orada? Cinlendi. Gidiyor basıyor boynuna. Zannediyor ki cinler ona musallat oldu. Sara oldu. Yere yığdı onu. Ebu Hurayra yere yıktılar. O da basıp çıkartmak istiyor cinleri. Halbuki olay Ebu Hurayra'nın bayılmasının sebebi açlık. Lama bi illa el diyor. Ama diyor o gün diyor, benim nema bi min cunun. <gülüyor> Bende cin musallat olması, aklımın başından gitmesi gibi bir şey yok. O gün diyor beni yere yıkan nedir? neydi? Neydi? El-cuu aslı. Râvî-i 14. hadis. Ayşe radıyallahu anha diyor ki: tu tufiye <gülüyor> Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve dir'uhu merhûne 'inda yehûdiyyin fi 30 sa'an min sha'îr." sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde, öldüğünde Savaşlarda kullandığı zırhı bir Yahudiye ve ipotek olarak bırakılmış halde öldü diyor. Neye karşılık ipotek? Selâthîne sa'an min şair 30 Sa' Hatırlarsanız Sa' Aleykümselâmü <gülüyor> bârekâtû Yaklaşık olarak 3 kiloya denk gelen bugünün modern güncel terazilerinde ölçüldüğü zaman 3 kiloya yakın bir ölçü birimi. Aleyhisselatü Vesselam 30 sa' yani 90 kilo, 100 kilo arasında bir yani bir çuval, iki çuval arpa almış. Parası yok Aleyhisselatü Vesselam Karşılığında ne bırakmış Yahudi'ye? <gülüyor> zırhını bırakmış. Yahudi ile ticaret yapıyor, Yahudi ile bir şeyler alıp veriyor Aleyhisselatü Vesselam. Ve parası olmadığı için gidiyor zırhını bir Yahudi'ye bırakıyor. Verecek bir şey yok bakın yani ee, dünya üzerindeki insanlığın efendisi olan, insanlığın en hayırlısı olan insanın yeryüzünden ayrılırken, giderken durumu bu. Şimdi bizleri düşünün. Adam bir ölüyor ardından herkes işte anlatıyor. Şu kadar, şurada daireleri var, şurada ee, dükkanları var, şu kadar bankada parası var, adam bırakmış yığılmış. Karınca gibi, Ağustos böceği gibi yığılmış. Bu adam namaz kılar mıydı diyorsunuz? Yok. Namaz kılılmazdı. Cuma gelir mi? Yok, cuma da gelmez. Salamel yani oruç yok. Demek ki hüsran. Yani, o maldan kendisi de faydalanamamış. 15. hadis Enes radıyallahu anh diyor ki Rahenen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zır'ahu bi şair. Aleyhisselatü vesselam diyor ipotek olarak bıraktı, rehin olarak bıraktı zırhını. Neye karşılık? Arpa'ya karşılık. O meşaytu ilen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bihubzi şair. Aleyhisselatü vesselama diyor yanına gittim. Yanına diyor böyle hayvan yağının eritilmiş yağı ile gittim diyor. Yani öyle bir yağ ki eritilmiş rengi kokusu değişmiş artık bozulmuş yani çürümüş. Wallaqa semiatu yehul ma asbahali ali muhammedin sa on walla emsa peygamberimizin şöyle dediğini duydum diyor. Muhammed'in ailesinin bugün ne yok bir saa bir ölçek ee, yiyecek sabah çıkacağı yahut da akşama çıkacağı yemeği yok. Ve ve diyor ki e, e, Enes Peygamberin diyor kaç tane evi vardı, kaç tane ailesi vardı? Dokuz tane. Dokuz tane evim var Aleyhisselatü Vesselam. İşte biliyor musunuz? Dokuz yani bir tane ev değil şimdi bir tane evde o gün patates eksik olduğu zaman insanlar başlıyor stres yapmaya. Ya yani soğan var, başka mercimek var bir şeyler var patates yok evde kavga var. Evde sanki her şey eksikmiş gibi insanlar davranıyor, yaşıyor. 16. Hadis Ebu Hurayra'disi diyor ki: Laqadra aytu semainamin ahli suffa suffeden diyor, 70 tane insan gördüm. Ma minhumu rajulun alehi rida bütün vücudunu kaplayan tam bir elbise giyen adam görmedim diyor Ebu Hurayra. İma İzarun ve emma Ya diyor belden aşağısını örten bir elbiseleri vardı izar ya da omuz üstünü örten omuzlarına yedikleri bir elbiseleri vardı. Vakad rabatû fi a'nâkihim. Bunları da ne yaparlardı? Boyunlarından bağlarlardı. Böyle çarşafı bağladıkları gibi İnsan mesela çarşafı bağladığı zaman nasıl bağlarsa. Fe minhum mâ yebluğu Kiminin boynundan bağlayıp astığı elbise baldırlarına diz altına kadar ulaşırdı. وَمِنْهَا ol يَبْلُقُ الْكَعْبَيْنِ Kimininkisi de ayak bileklerine kadar ulaşırdı diyor. فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ Eliyle böyle tutarlardı diyor. Yani boynundan bağladığı o elbiseyi böyle eliyle de tutuyor ki vücudunu sarsın diye, sıksın diye. Niye? كَرَاهِيَةَ اَنْتُرَا عَوْرَتُهُ Avret yerlerinin gözükmesinden korktukları için böyle yaparlardı diyor. Evet bu insanlar allah Teala'nın kendi haklarında radıyallahu anhum dediği insanlar. Allah'ın onlardan razı olduğunu beyan ettiği, açıkladığı insanlar. Ayşe radıyallahu <gülüyor> anh'a diyor ki, kâne firâşu rasûlillâhi sallallâhu aleyhi ve sellem Peygamberimizin yatağından bahsediyor. Neyin üzerine yatardı? Şimdi, işte ne diyoruz? Yaylı yatak, süngerli yatak, Biz ortopedik yatak değil mi? Herkes, yani diyor bu kadar para verdim, bunu aldım. Üç sene sonra diyor ki değiştirdim, onu aldım. Yastığımı şöyle yaptım filan. Sabah namazını kılıyor musun? Kalkıyor musun? Yok. Gece namazı kılıyor musun? Yok. Yani bu yatak sana ne fayda sağladı? Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın diyor ki hanımı Ayşe, peygamberin yatağı min udum min deri. Bildiğiniz deri. Haşvuhu min lif. Deri alt içineyle doldurulmuş. Hurma lifleri var. Böyle haşır hoşurttur böyle yani kastü gibi değil, koyun yünü gibi değil. Hurma lifi. Hurma lifiyle doldurulmuş derinin üzerinde etüdialesiati mesela. Ravahul Buhari. 18. hadis İbn Ömer hadisi kale, "Kunna culsen ma Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem iz min raculun minel ansar." Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le diyor oturuyorduk. Birden diyor Ensar'dan bir adam çıkageldi yanımıza. "Feselleme aleyhi, thumma adbara el Fekala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ya akhal ansar Keyfe akhi Sa'd ibnu ubade Ensardan bu adam gelip selam veriyor Peygamberimize. Sonra geri dönüp gidiyor. Peygamberimiz arkasından sesleniyor. Diyor ki Ey diyor ensar kardeşim Kardeşim Sa'd ibnu ubade nasıl? Bakın peygamber kardeşim diye hitap ediyor Sa'd ibnu ubade'ye. Fekala salih Ensari diyor ki iyidir. Salih. Fekala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Men yauduhu min kum Yanındakileri diyor ki kim Sa'd bin Ubade'yi ziyaret etmek ister? Sa'd bin Ubade yaralanmış savaşta. Ölüm döşeğinde. Fekame ve, -ve kumna ma'ahu İbn-i peygamberimiz kalkınca hemen onunla beraber kalktık. Sa'd bin i Ubade'yi ne yapacağız? Ziyaret edeceğiz. Asla ziyareti. Ve nahnu bid'ate aşara Sayımız diyor on küsür kişi. Şimdi İbni Ömer o günkü peygamberle birlikte Sa'd İbni Ubade'yi ziyarete giden topluluktan bahsediyor bize. Diyor ki, kalktık, on küsür kişiyiz. Ne ayağımızda ayakkabılarımız var. Ne ayağımızda giydiğimiz mest, çorap, böyle bir şey var. Yani çıplak ayak kala قَلَانِ Başlarımızı örteceğimiz, takkemiz, şapkamız da yoktu o gün. Şimdi i̇şte biliyor musunuz? Suudi Arabistan'ın sıcağında, çölün sıcağında. وَأَصْحَابُ الَّذ۪ينَ مَاهُ وَلَا قُمْسُونَ Ne de gömlek var. Yani üzerlerinde gömlek de yok. Garibanlığa bakın arkadaşlar. Yani sanki böyle masal gibi dinliyoruz. Değil mi? Sanki tiyatro oynuyor bir grup insan karşımızda. Halbuki gerçek. Ve bu insanlar öyle insanlar ki savaşta cennetin kokusu bu taraftan geliyor diyerek cennetin kokusunu duyan insanlar. Bu insanlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın cenneti cennetle müjdelediği insanlar. Bir de kendimize bakalım şöyle. Gömleğimiz biraz buruşuk olsa insanın içine çıkmaya utanıyoruz. Pantolonumuz biraz eski olsa Biraz giydiğimiz kılık kıyafet uyumsuz olsa sanki acayip bir rahatsızlık hissediyoruz. Ama öbür taraftan oruç tutuyor muyuz? Nafile oruç yok. Nafile namaz kılıyor muyuz? Yok. Sabah akşam zikirleriğini yapıyor muyuz? Yok. Bundan hiçbirinde rahatsızlık yok. Değil mi? <gülüyor> diyor ki İbni Ömer bu şekilde diyor ne yaptık? O diyor kurak topraklarda yürüyerek gittik aslında çok önemli bir rivayet. Bize Peygamber aleyhissalatü vesselam dönemindeki sosyal yaşamı anlatıyor aslında bu rivayet. Yani genelde biz okuduğumuz zaman, dinlediğimiz zaman böyle. Sanki bizim gibi hayat yaşayan, akşam olunca lambalarını yakan, perdelerini örten, sofranın kurulduğu bin bir çeşit yemeğin yendiği bir yaşam biçimi yaşamış gibi zannediyoruz o insanları kendimiz öyle yaşadığımız için. Halbuki öyle bir şey yok arkadaşlar. Gerçekten öyle bir yoksulluk var ki bugün yoksulluk kriterlerinin çok çok altında bir yoksulluk. Yani İbni Ömer diyoruz, İbni Ömer düşünün, Abdullah İbn Ömer, İbni Ömer, Ömer İbni Hattabun oğlu. Yanında olan sahabeler kimlerse onlar. Peygamberin yakınında 10 kişiler böyle, peygamberle göz göze geliyorlar. Onun kokusunu duyuyorlar, sesini işliyorlar. Değil mi? Onunla konuşuyorlar. Şöyle şu insanların tiplerini bir şey gözünüzün önüne getirebil getirebil getirebilirsiniz. Ayaklarında ayakkabı yok. Üzerlerinde kıyafet yok, başlarında şapka yok. Diyor ki, o diyor kurak topraklarda yürüdük, o taşlık topraklarda yürüdük. Ta ki diyor Saad bin Ubaid'e geldik. Fastaqara <fessizlik> qawmuhu min hawlihi hatta dana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabul Diyor etrafında olan arkadaşları geri çekildiler. Sonra diyor Peygamber aleyhisselat vesselam ve yanında olanlar diyor ne yaptılar? Saad bin Ubaid'in yanına girerek ziyarette bulundular. Bu hadis İmam Müslim rivayet ediyor. 19. hadis Emran İbnü'l Hüseyin radıyallahu anhuma. Ana Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in أنه Peygamberimiz diyor ki: "Khayrukum <gülüyor> karni." Sizlerin diyor en hayırlı olanınız kimlerdir? "Karni." <gülüyor> benim çağımda olan. Benim çağımda yaşayan insanlar. Yani altın çağ dediğimiz zaman aklı hangi çağ geliyor arkadaşlar? <gülüyor> Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın yaşamış olduğu o çağ sahabelerle birleşmiş oldu o çağ. Diyor ki aleissetu vesselam summa allazina yalunhum. Sonra kim? O çağdan sonra gelenler. Summa allazina yalunhum sonra o çağdan sonra gelenler. Gal <gülüyor> Imran fe Diyor ki, قال النبي iki defa mı? diyor ki peygamber bunu iki defa mı, üç defa mı dedi? Şu an diyor tam ne yapmıyorum. Hatırlamıyorum. Tam Bilmiyorum diyor. İlim ehli diyor ki buradaki İmran İbnül Hüseyin'in diyor o anki şek etmesi yani dedi mi demedi mi? Yani birinci çağı sayıyor. ikinci çağı sayıyor. Üçüncü çağı sayıyor. Dördü dedi mi demedi mi şek? Yani İmran radiyallahu anh'ın şek ettiği şüphe ettiği şey dördüncü çağda sayıldı mı sayılmadı mı? İlim ehli diyor ki dördüncü karn dördüncü çağında dördüncü ee, zaman diliminin de zikredildiği başka hadislerde de var. Sahih ziyadelerde var diyorlar. Ee, Ahmet İbn Anbel'de var diyorlar bu ziyade. Ee, aynı şekilde İbni Hibban'ın e, rivayetinde bu ziyade var. Hammad İbn Seleme'nin e, ziyadesi diyorlar bu. İbn Hibban diyor ki Hâdihî lafza yani dördüncü çağ lafzı. Teferrede biha Hammad ibn Salama Seleme ve vethiqatun me'mun ve ziyadetul elfazı indenâ makbule. Bu diyor dördüncü çağın zikrini yapan diyor sadece Hammad ibn-i var. Hammad ibn-i de biliyorsunuz diyor sika bir ravidir. Sika ravinin ziyadesi de makbuldür. Anladınız mı bir şey? Biraz bunu anlamak için hadis usulü altyapısı olması lazım. Yani sika olan ravi Başkanını, başkalarının zikretmediği, söylemediği bir lafzı söylüyorsa bu lafız da on, onu söylemeyenlere muhalif bir lafız değilse bu lafız nedir? Makbuldur, Kabul edilir. Şaz değildir yani. O zaman anlıyoruz ki dört tane Peygamber Aleyhisselam'ın vesselamın saydığı var? Çağ var. Bu Hadis bizlere En hayırlı çağların Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın çağı olduğunu gösteriyor. Ta Peygamberimizin rivayeti bu şekilde. Hayru kum. Hayru kum. Karni. Bazı kitaplarda bazı ilim ehlinin Hayru'l kuruni. Karni. Çağların en hayırlısı benim çağımdır dediği zikrediliyor. Bu lafızlarda böyle bir rivayet yok aslında. Ya hadis olarak Peygamberimizin lafı hayru kum. Karni. Lafsı ile gelmiş. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam bu çağlardan sonra gelenler peki kimler? Bunlar, bunlardan bahsediyor biz Aleyhisselatü Vesselam. Onlar diyor, öyle kimseler ki yeşhedun evvel ayusteş hedun. Şahitlik talebinde kendilerine şahitlik talebinde bulunmamasına rağmen giderlerine bana hemen şahitlik yapmaya koşarlar. Ve yuxunun evvela yu'temunun İhanet ederler, güvendiğir kimse değildir bu kimseler. Yani o çağlarda genellikle diyor Aleyhisselam, insanlardaki özellik budur. Wa yanziru ne wala yufun ada kadarlar, adaklarını da yerine getirmezler. Veya zharufi himus semen ve diyor o insanlarda ne ne gözükür? Bugünün tabiriyle obezite şişmanlık. Onlar diyor şişmandır, şişkodur olur onlar diyor. Fazla kül oldur onlar diyor. Çok yerler şimdi. Evet bu hadis muttfaqun aleyh. 20. hadis Ebu Umama radıyallahu hadisi. Kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Yebna Adem, inneke en tebdul el fadl hayrun leke ve en tumsikahu şerrun leke." Diyor ki Aleyhisselatü ey ey Ademoğlu, ey insan, ihtiyacının dışındaki olan diyor, artan o şeyleri diyor vermen, senin için diyor hayırlıdır. Onu tutman, senin için diyor şerdir. Tutma onu diyor. Ve la tulamu ala kifaf. Kifaf konusunda da diyor, kınanmazsın. Nedir kifaf? İhtiyacın miktarındaki şeyi ne yapman? Tutman. İhtiyacın olan şeyi tutman. Saklaman, biriktirmen. Konusunda kınanmazsın. Ama diyor ihtiyacın üzerindeki şeyleri ne yapman? Dağıt yani. Bu kadar şu adama bakıyorsun. Trilyonlar ya. 15 trilyonu var. adam bir trilyonu varken de tanıyorsun. Yemek ikram eden, sağına sola yardım eden bir insan. 15 trilyonu olmuş. Artık cep telefonuyla çağrı yapıyor sana. Senin onu araman için. Yani bu... Peygamberimiz'in dediği insanlardan. Şer. Tutması şer olmuş olan. tabii bu artan ihtiyacından artan kimseler kimler olsun? İlk vereceğin kimler olsun? Aile diye tercüme edilen senin bakmakla sorumlu olduğun kimseler olsun. Yani hanımın gibi, çoluğun, çocuğun gibi. ya da muhtaç olan torunların, senin ardından gelen insanlar, insanlar gibi. Adam mesela zengin, torunu muhtaç. Yani hiçbir şey yok. Ona bakacak. Evet, 21. hadis Bu hadis, az önceki hadis Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadis, sahibi hadis. Ubeydullah ibn-i mihsanil ensariyil <gülüyor> khatami radıyallahu anhu kal, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. bizlere bu hadiste çok büyük bir nimet zikrediyor aslında. Birçok insan bu nimetten gafil, Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Men asbaha minkum aminen fi Sirbihi Sizlerden diyor kim yaşadığı toplulukta Bir manaya göre, bir manaya göre de yani bedeniyle Emin, güvende sabahlarsa yani Korkusu yok, sabah kalkıyor Dışarıda eli silahlı insanlar var mı yok mu Böyle bir korku yok. Güvende adam. Evinden çıkacak, camiye korkusuzca gidecek, işine korkusuzca gidecek. Muafen fi cesedihi ve bedeninde sağlıklı ise, afiyette ise, bu da çok önemli arkadaşlar. şimdi Bugün burada herkes oturmuş, bakın. Yani hiçbir derdi yok yani. Şu manada derdi yok. Az sonra diyalize girecek insan yok burada. Az sonra kemoterapiye girecek insan yok. Yarın gidip hastanede kuyruklara girip, ee, orada sıraya girip Randevusunu bekleyecek insan yok. Ama hastanelere gittiğin zaman milyonlarca insanın orada kuyruk beklediğini, milyonlarca insanın doktorun kapısında beklediğini göreceksiniz. Şimdi kalkın gidin İstanbul'un büyük hastanelerine. Orada sizin dışınızda, sizin gibi allah Teala'nın takdir ederek hastalığın onların başına geldiği kimseler var. Ama siz de hamdolsun. Bakın şöyle kendinize. Allah size bu hastalığı vermemiş. Evinizdesiniz, oturuyorsunuz. Bununla uğraşmıyorsunuz. O an bu hastalıkla da uğraşabilirdiniz aslında. İşte Peygamberimiz diyor ki aleyhissalatü vesselam. Kim yaşadığı toplulukta güvende kalkar, güvende uyanırsa, vücudunda bir hastalığı da yoksa, ve o gün yiyeceği yemeği var ise o adamın, o gün diyor aleyhissalatü vesselam. Şimdi yani hepimizin evine geldiğiniz zaman, baktığınız zaman görüyorsunuz ki en az bir haftalık, on günlük, bir aylık ne var? Yemek var. Allahü vesselam diyor ki, bu insan işte anneme, hi zat bir Dünya bütün süsüyle, bütün güzelliğiyle, her şeyle diyor sanki bu adamın gibidir diyor yani. Yani zengin insan bu insan diyor esaret Ama tabii şimdi e, bataryalist yaşam biçimi, modernizm. E, insanı öyle bir hale getirmiş ki kapitalizm senin o akşam evinde yiyeceğin üç çeşit tatlığın yoksa yani sen kendini aç hissediyorsun değil mi? Evde çorba ile birlikte pilav varsa diyorsun ya niye başka bir yemek yapmadın? Değil mi? Halbuki hamd etmek lazımken elhamdülillah demek lazımken Rabbim zahmet olsun. Afiyetteyiz. Nice aç insanlar var, bulanmayan insanlar var, çöpleri karıştıran insanlar var. Ve hatta ülkende Güvende yaşıyorsun. Bu çok büyük bir nimet. Konuşuyoruz. Adam Özbekistan'dan gelmiş diyor. 50 bin dolar verip çıkabildim ancak kaçabildim diyor. Evimi, binalarımı, apartmanlarımı bıraktım geldim diyor. Arkaya bakmadan kaçtım geldim diyor. Kaçmasaydım şu anda diyor 100 bin tane genç var diyor. İçeride hepsi hapishanede diyor. Ben de diyor onlardan bir tanesi olacaktım. Kimisine 10 yıl, kimisine 20 yıl, kimisine müebbet hapis vermişler. Suçları yok ya. Suçları dindar olmaların. Camiye namaz kılmak için gitmeleri. 22. hadis Abdullah ibn Amr ibn-i As radıyallahu anh en Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kal kad efleha esleme diyor, Müslüman olan, teslim olan diyor ne yapmıştır? Kad efleha. Kurtulmuştur, felaha ermiştir. Ve kâne rızkuhu kifâfâ diyor yani bu kimsenin bir özelliği de nedir? felaha er, eren insanın özelliklerinden bir tanesi de onun diyor rızkı kifaf. ihtiyacı kadardır, artmaz. Hep bu şekilde gider yani. Ve qana'ahu Allahu bima Başka bir özelliği de Allah Teala'nın Allah Teala onu verdiği nimetlerde kanaatkar kılar. Allah Teala ne verdiyse kanaatkardır o. Yani bugün böyle insanları bulmak çok zor arkadaşlar. Yaşadığı hayat standartlarını, yaşadığı hayat biçimini e, razı olmuş insan yok. Yani, boğaz'da yaşayan da kanatsız, gece konuda yaşayan da kanatsız. 23. hadis Ebu Muhammed Fadale İbni Ubeyd el-Ensari radıyallahu anh Ennehu semeye Rasulallahü sallallahu aleyhi ve selleme yekul Tuğba limen hudiye Diyor, ne mutlu diye de tercüme edilebilecek yahut da cennette bir ağaç olarak da tercüme edilecek Tuba. Diyor, İslam'a hidayet olunmuş. İslam'ı din olarak kalbine soktuğumuz kimseler ne mutlu onlara. Ve kana 'ayşuhu kefafa. Onların diyor yaşantıları nedir? Kefaf, ihtiyaçları kadardır. Ve kâni'. Ve bu kimseler kanaatkardır. Kanaatkâr adam. çok önemli arkadaşlar. Kanaat. Bundan sonraki bab zaten kanaat bahsi olacak. Kimi insanlar var ki adamla otur. Sürekli dert yandığını görürsün adamın. Adam kendi evinde oturuyordur. Belli sabit ya da sabit olmayan hayatını sürdüreceği idame ettireceği yaşam biçimi var. Ya yani bu adamın elhamdülillah demesi lazımken adam geçinemiyoruz, ödeyemiyoruz, maddi sıkıntılarımız var diye hep sürekli şikayet ettiğini görürsünüz. Bu hayır hayrı alameti arkadaşlar. 24. hadis İbn Abbas hadisi diyor ki İbn Abbas kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem يَبِيْتُ الْلَيَالِيَا الْمُتَتَابِعَ تَابِيَا diyor aleyhissalâtu vesselam bakın bir gece değil peş peşe diyor birkaç gece karnı aç olarak uyurdu yok yiyecek bir şey yok midesi boş olarak uyurdu وَاَهْلُهُ la يَجِدُونَ عَشَاءً hani adam evin erkeğisin tamam diyorsun açlığa dayanırız ama aile hanımlar çoluk çocuk Diyor ki İbn Abbas, ailesi, çolukla, çoluğu, çocuğu, hanımları da ne yapamazdı? Akşam yemeği bulamazlar diyecek. Yok, akşam yemeği yok. Ve kâne ekfer hubzihim hubza şa'îr. Yedikleri tek diyor ekmek. Ne ekmeğiydi? Arpa ekmeği. Arpadan yapılmış sert ekmek. Ravahud <gülüyor> derimzi, Hasan bir hadis. şimdi hadis bize başka bir şey anlatıyor. Şimdi, genelde bu çağın insanı böyle aç olsa... 3-5 gece aç olsa, aç kalsa, sersem beşir, sersem beşir yattığı yerden kafasını kaldırmaz. Bazen görüyorsunuz böyle köprü altlarında, sağda solda açlıktan yatan insanlar, kıvrılan insanları. Şimdi 25. hadiste bu babın bu babının 25. hadisinde bu insanların aç olmalarına rağmen ne yaptıklarını görelim. Yüce Fadal İbn Ubeyd radıyallahu anh an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kana izâ salâ bin nâs yahrür ricâl min kâmetihim fi's salâti min Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldırırken bazen diyor arkasındaki cemaatten olan insanlar kıyamdayken kıyamdayken yani Fatiha'nın okunduğu, namaz surelerinin okunduğu o kıyamda bazı insanlar diyor açlıktan yere düşerlerdi. Yani namazda yere düşüyorlar, yere düşüyorlar. Yani bu insanlar kalkıyor, namaza duruyorlar, peygamberimizin arkasında namaz kılıyorlar. Ashab-ı-s-suffe. <gülüyor> Kim bunlar? ashab ı Hatta Hatta yekûlel a'rabu, Dışarıdan gelmiş Bedeviler. Anlayamıyorlar tabi. Yani. Bunlar niye küt küt yere düşüyor? Düşünsene siz de anlam veremezsiniz değil mi? Beraberinizde insanlar var, bu insanlar namazdayken yere yığılıp kalıyorlar. Diyor ki Bedeviler, haulâ haula'i Mecanîn. Bunlar cinlenmiş. Akılları başından gitmiş insanlar. Fe izâ sallâ Rasûlullah <gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellem insarafe ileyhim aleyhissalâtu namazını kılıp bitirdiğinde onlara doğru döner ve şöyle derdi diyor bu sahabe. Lev ta'lemûne mâ lekum indallâhi ta'lâ. Onları müjderiyor bakın arkadaşlar. Allah katında diyor Allahu u Teala'nın katında indinde sizler için saklanılan, sizler için olan şeyleri şayet bilseniz siz Ey açlıktan düşen, gariban, ey yoksullar! Ve le ahbebtum en tezdâdu fâkaten ve hâca. Vallahi diyor aleyhissalâtu Vesselam diyor ki ne yapardınız? Neyi isterdiniz? Şu andaki durumunuzdan daha da yoksul. Daha da muhtaç olmayı isterdiniz. Çünkü açsınız. Ama açlığınız, yoksulluğunuz sizi isyana götürmemiş. Bilakis ibadete kaldırmış. Sabrı öğretmiş size. Diyor ki, yani bunun mükafatını bilseydiniz Allah katında, ne yapardınız? Daha da çok fakir olmayı isterdiniz. Bu hadis de Tirmiz'de rivayet ettiği hadis, sahih hadis. 26. hadis Ebi Kerimetel <gülüyor> Miqdam İbni Ma'di Kerb radıyallahu anh <kommen olarak> diyor ki Semihtu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakul, aleyhissalatü şöyle buyurdu ma mele'e âdemiyyun vi'a'en şerran min batnî min batnîn Lesatü Selamü. Adem oğlu midesinden, karnından daha şerli bir kap doldurmamıştır. Yani İnsan oğlunun doldurduğu en şerli kap hangisi arkadaşlar? Midesi. Bir hasbibini. Evet. Çünkü şimdi insanlar bakın doydukça, zenginleştikçe azgınlıklar artıyor, değil mi? Birbirlerine olan azgınlıkları, taşkınlıkları, yeryüzündeki taşkınlıkları, Rablerine karşı isyanları artıyor. Ama biraz böyle bir deprem olduğu zaman, biraz bir garibanlık yoksulluk olduğu zaman insanların hemen boyunlarını, önlerini aldıklarını görüyorsunuz. Terbi olduklarını görüyorsunuz. İnsanı böyle bir yaratık. Bi hasb ibni Adem'e ukulatun yuqimna be. Halbuki diyor insan oğluna sırtını, belini ayakta tutacak diyor birkaç lokma yeter. Fen kana la mahale eyletemezse إلا da yiyecekse Birkaç lokma ona etmiyorsa, şimdi ne var bize iki ekmek yiyelim. Diyor ekmekle doymuyorum hocam diyor. Pilavla ekmek yemezsem doymuyorum diyor. <gülüyor> diyor ki Allahü Vesselam şayet diyor: Birkaç lokma etmeyeceksə, fesulusun <gülüyor> litaami üçte birini yemeye, üçte birini içmeye, üçte birini de diyor nefese havaya ayırsın. Bu da Tirmizî rivayet ettiği bir hadis. Hasan bir hadis. Şeyh Salih Al Uthaymin rahimahullahın bir sözünü hatırlıyorum. Hani az önce Ebu Hurayra hadisi vardı ya. Peygamberimiz iç diyor, içiyor, iç diyor, içiyor, iç diyor, içiyor. Iç iç iç Ta ki ne diyor Ebu Hurayra peygamberimize? Seni hak ile gönderen Allah'a yemin olsun ki yani şiştim. La ecudu laha mesagan diyor. O sütün akacağı yer yok buradan yani. Boğaz tıkandı. Şeyh Salih Allah rahmet eylesin diyor ki bu hadisten diyor şu anlaşılır. İnsanoğlunun diyor bazen tıka basa doyması caizdir. Bazen. Her zaman değil. Çünkü diyor asıl olan budur. Üçte birini en fazla yapacağı şey yemekle. Üçte birini içmekle. Üçte birini de havayla doldurması. Bazen de Ebu Hureyre hadisinde de olduğu gibi artık yani gırtlağa kadar gideceği yer olmayınca da yiyebilir diyor. Bazen. Ama şimdi her oturuşta günde üç öğün değil beş öğün gırtlağa kadar insanlar ne yapıyorlar? Yiyorlar. Ama pazartesi, perşembe oruç insan var mı diye sorduğumuz zaman en son ne zaman oruç tutunuz diye sorduğumuz yüzde %95'in insanların %95'inin veya da daha fazlasının Ramazan cevabını verdiğini görüyorsunuz. Evet. Burada kalalım inşallah. Yatsı Ramazan'da da az kaldı. Bu babı bitiremeyeceğiz. Önümüzde birkaç hadis kaldı. Bu hadisler de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı döneme, oradaki açlığa yani yemenin, içmenin, kılığın, kıyafetin ne kadar az olduğuna işaret eden hadisler. Bunlar bize ölçü olsun, bunlar bize örnek olsun, bunlar bize terbiye etsin. Çünkü biz bile e, ne yapabiliyoruz? Öyle e, bir ortamda, öyle bir çağda yaşayabiliyoruz ki gaflet bizi de sarabiliyor, gaflet bizi de kuşatabiliyor Dünyalık şeylerin ardına düşebiliyoruz. Allah-u Teala bizlere hakkı hak olarak bilip göstersin. Batılı da batılı olarak bilip göstersin. Subhanakallahümle ve hamdik. Eşhedan la ilahe illa ente estağfirullah ve tovbiyleyke.